Saffat Suresi, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla sıra sıra dizilenlere, engel olanlara ve zikir yani Kur'an okuyanlara yemin olsun ki şüphesiz ki sizin ilahınız tektir. Hem göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir hem de doğuların Rabbidir. Şüphesiz ki biz yakın göğü gezegenlerden ve yıldızlardan oluşan süslerle süsledik. Onu isyankâr her şeytandan koruduk. Onlar yüce topluluğa kulak veremezler, kovularak her taraftan atılırlar, onlar için ebedi bir azap vardır. Ancak meleklerin konuşmalarından bir söz çalmaya kalkışan olursa, onu hemen delip geçen parlak bir ışık takip eder. Şimdi sor onlara, onları yaratmak mı daha zor, yoksa bizim yarattığımız diğer bilinçli varlıkları yaratmak mı? Şüphesiz ki biz, Kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık. Onlay alay ediyorlarken elbette sen şaşırıyorsun, hayran oluyorsun. Kendilerine gerçekler hatırlatıldığı zaman gerçeği hatırlamazlar. Bir ayet gördüklerinde alay ederler. Şöyle derler, bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir. Biz ölüp de toprak ve kemik haline gelmişken mi, biz mi diriltileceğiz? Önceki atalarımız da mı? De ki evet, hem de hor ve değersiz olarak diriltileceksiniz. O diriltilme korkunç bir sesten ibaret olacak. Bir de bakarsın ki onlar etrafa bakacaklar. Kafirler, ah eyvah bize bu hesap günüymüş demiş olacaklardır. İşte bu yalanlamış olduğunuz ayrılma yani gerçeklerin ortaya çıkma günüdür. Allah meleklere şöyle diyecektir. Zalimleri, eşlerini yani onlar gibi olanları ve Allah'ın peşi sıra tapmış olduklarını toplayın. Onları cehennemin yoluna iletin. Onları tutuklayın. Şüphesiz ki onlar sorguya çekilecekler. Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz? Hayır, onlar o gün boyun eğmiş olacaklardır. Onların bir kısmı bir kısmına dönüp hesap soracaklar. Sapanlar saptıranlara şüphesiz ki siz bize hep sağdan gelirdiniz diyeceklerdir. Saptıranlar ise şöyle cevap verecekler. Aksine siz inanlananlar değildiniz. Bizim sizi zorlayacak hiçbir gücümüz yoktu. Aslında siz azgın bir toplumdunuz. Rabbimizin azap sözü bizim aleyhimize gerçekleşti. Biz azabı mutlaka tadacağız. Biz sizi saptırdık. Çünkü kendimiz de sapmıştık. Şüphesiz ki o gün onlar azapta ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yapacağız. Şüphesiz ki onlara Allah'tan başka ilah yoktur dendiği zaman kibir gösterirlerdi. Cinlenmiş bir şair için mi ilahlarımızı terk edeceğiz derlerdi. Aksine o elçi... Gerçeği getirmiş ve önceki elçileri de doğrulamıştı. Şüphesiz ki siz elem verici azabı tadacaksınız. Size yaptıklarınızdan başka karşılık verilmeyecektir. Allah'ın samimi kulları hariç, onlar için bilinen bir rızık vardır. Nimet cennetlerinde tahtlar üzerinde karşılıklı otururlarken onlara meyveler ikram edilmiş olacaktır. Onlara içleri pınardan doldurulmuş berrak, İçenlere lezzet veren kadehler dolaştırılacaktır. İçliklerinde sersemletme yani baş ağrısı yoktur. Ondan dolayı sarhoş da edilmezler. Yanlarında bakışlarını yalnız onlara özel kılmış güzel gözlü eşler vardır. Onlar saklı yumurta gibi bembeyazdır. Cennette onların bir kısmı diğerlerine yönelip birbirlerine sormaya başlayacaklar. İçlerinden bir mümin şöyle diyecektir. Benim yakın bir arkadaşım vardı. Derdi ki, sen de diriltilmeye inananlardan mısın? Biz ölüp de toprak ve kemik haline gelmişken mi, biz mi diriltilip cezalandırılacağız? Mümin kişi, o arkadaşımın durumunu bilmek ister misiniz diyecektir. Ardından bakıp arkadaşını cehennemin ortasında görecektir. Mümin olan ateşteki arkadaşına şöyle diyecektir. Allah'a yemin olsun, sen az daha beni de helak edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı, Şimdi ben de cehenneme getirilenlerden olacaktım. Birinci ölümümüz hariç bir daha ölmeyeceğiz değil mi? Biz azaba da uğratılmayacağız. Şüphesiz ki bu büyük bir kurtuluştur. Çalışanlar böylesi bir kurtuluş için çalışsınlar. Şimdi ziyafet olarak bu nimetler mi hayırlıdır yoksa zakkum ağacı mı? Şüphesiz ki biz o zakkumu zalimler için bir fitne yani sıkıntı kıldık. Şüphesiz ki o Cehennemin dibinde bitip yetişen bir ağaçtır. Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Cehennemdekiler ondan yerler ve karınlarını ondan doldururlar. Sonra zakkumun üzerinde onlar için kaynar sudan bir içecek vardır. Sonra elbette onların dönüşü çılgın ateşe olacaktır. Şüphesiz ki onlar atalarını sapkınlıkta bulmuşlardı. Kendileri de onların peşlerinden koşturuyorlar. Yemin olsun ki, Kendilerinden önceki eski toplumların çoğu sapmıştı. Yemin olsun ki biz onlara uyarıcılar göndermiştik. Allah'ın samimi kulları hariç uyarılanların, fakat inanmayanların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Yemin olsun ki Nuh bize yalvarıp yakarmıştı. Biz duayı ne güzel kabul edeniz, Kendisini ve inanç ailesini büyük felaketten kurtarmıştık. Biz onun yani Nuh'un soyunu, işte onları kalıcı kılmıştık. Sonrakiler arasında ona iyi bir ün bırakmıştık. Bütün alemlerden Nuh'a selam olsun. Şüphesiz ki biz güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz. Şüphesiz ki o mümin kullarımızdandı. Sonra diğerlerini suda boğmuştuk. Şüphesiz ki İbrahim de Nuh'un tarafındandı. Hani o Rabbine teslim olan tertemiz bir kalp ile gelmişti. Hani babasına ve halkına şöyle demişti, ''Siz neye kulluk ediyorsunuz? Allah'ın peşi sıra uydurma ilahlara mı? Peki alemlerin Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir?'' Sonra yıldızlara bakmış ve ''Ben halsizim, hastayım.'' demişti. Kavmi de ona arkalarını dönüp gitmişlerdi. İbrahim yavaşça putlarının yanına varmış, önlerine konmuş yemekleri görünce, ''Yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz?'' demişti. Yanlarına giderek sağ eliyle güçlü bir şekilde onlara vurmuş, onları kırmıştı. Putperestler koşarak ona gelmişlerdi. İbrahim, yonttuğunuz şeylere mi ibadet ediyorsunuz? Sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı demişti. Putperestler ise, onun için bir bina yapın ve derhal onu ateşe atın demişlerdi. Ona bir tuzak kurmayı istemişlerdi. Fakat biz onları alçaklardan kılmıştık. İbrahim, ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecektir. Rabbim bana iyilerden olacak bir çocuk ver diye dua etmişti. Biz de onu çok hoşgörülü bir oğul ile müjdelemiştik. Oğlu onunla birlikte yürüyecek çağa ulaşınca İbrahim ey yavrucuğum rüyada seni kesmekte olduğumu görüyorum. Bir düşün ne dersin demişti. O da ey babacığım emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın demişti. Her ikisi de teslim olup oğlunu alnı üzerine yatırınca biz ona ey İbrahim elbette rüyayı gerçekleştirdin. Şüphesiz ki biz güzel davrananları böyle ödüllendiririz diye seslenmiştik. Bu apaçık bir imtihandı. Biz oğlunun yerine ona büyük bir kurban fidye vermiştik. Sonrakiler arasında ona iyi bir ün bırakmıştık. İbrahim'e selam olsun. İşte biz Güzel davrananları böyle ödüllendiririz. Şüphesiz ki o mümin kullarımızdandı. İyilerden bir peygamber olarak ona İshak'ı müjdelemiştik. Ona ve İshak'a bereketler vermiştik. Her ikisinin neslinden iyilik yapan da kendisine açıkça haksızlık eden de çıkacaktır. Yemin olsun ki biz Musa'ya ve Harun'a da nimetler vermiştik. Onları ve toplumlarını o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Kendilerine yardım etmiştik ve galip gelenler işte onlar olmuştu. İkisine de apaçık anlaşılan kitabı vermiştik. Her ikisini de doğru yola ulaştırmıştık. Sonrakiler arasında o ikisine iyi bir ün bırakmıştık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. Şüphesiz ki biz güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz. Şüphesiz ki o ikisi de inanmış kullarımızdandı. Şüphesiz ki İlyas da elçilerdendi. Hani kavmine şöyle demişti, Allah'a karşı takvalı olmuyor musunuz? Yaratanların en iyisini yani sizin de Rabbiniz, atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Baal putuna mı yalvarıyorsunuz? Kavmi onu yani İlyas'ı yalanlamıştı. Şüphesiz ki Allah'ın samimi kulları hariç onlar cehennemde hazır kılınacaklardır. Sonrakiler arasında ona iyi bir ün bırakmıştık. İlyas'a da selam olsun.'' Şüphesiz ki biz güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz. Şüphesiz ki o mümin kullarımızdandı. Şüphesiz ki Lüt da elçilerdendi. Hani biz geride kalanlar arasındaki yaşlı eşi hariç onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Ardından diğerlerini helak etmiştik. Siz sabah ve gece onlara yani şehirlerine uğruyorsunuz. Akıl etmiyor musunuz? Şüphesiz ki Yunus da elçilerdendi. Hani o? Dolu bir gemiye binip kaçmıştı Gemide olanlarla karşılıklı kurağı çekmişler Ve Yunus kaybedenlerden olmuştu Kendini kınayıp dur dururken onu bir balık yutmuştu Allah'ı tesbih edenlerden Onu yüceltenlerden olmasaydı insanların diriltilecekleri güne kadar Elbette o balığın karnında kalırdı Halsiz hasta bir vaziyette onu kıyıya çıkarmıştık Üzerine gölge etmesi için Geniş yapraklı bir bitki yetiştirmiştik onu 100 bin hatta daha çok kişiye peygamber olarak göndermiştik. Ona inanmışlardı. Biz de onları bir süreye kadar yaşatmıştık. O müşriklere sor. Kızlar Rabbinin de erkekler onların mı? Yoksa onlar şahitken melekleri kız olarak mı yaratmışız? Dikkat edin. Şüphesiz ki yalan uydurarak Allah çocuk edindi diyorlar. Şüphesiz ki onlar yalancıdır. Allah kızları oğullara tercih mi etmiş ne oluyor size? Nasıl böyle hükmediyorsunuz? Gerçeği hiç hatırlamıyor musunuz? Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Doğruysanız haydi kitabınızı getirin. Allah ile cinler arasında da bir soy bağı uydurdular. Yemin olsun ki cinler de Allah'ın huzurunda hazır kılınacaklarını bilirler. Allah o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden yücedir. Allah'ın samimi kulları hariç. Siz ve taptığınız şeyler, hiçbiriniz cehenneme girecek olan kimseden başkasını asla ona karşı azdırıp saptıramazsınız. Melekler şöyle derler. Bizim her birimiz için bilinen bir makam vardır. Şüphesiz ki biz orada sıra sıra dururuz. Şüphesiz ki biz Allah'ı tesbih edenleriz, onu yüceltenleriz. Müşrikler şöyle diyorlardı. Öncekilere verilenlerden bizde de bir zikir yani vahiy olsaydı mutlaka Allah'ın samimi kulları olurduk. Hemen o Kur'an'ı inkar ettiler. İleride gerçeği bilecekler. Yemin olsun ki gönderilmiş elçi kullarımıza şu sözü verdik. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır. Şüphesiz ki bizim ordumuz üstün gelecektir. Belirli bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Onları gör gözetle. Onlar da ileride görecekler. Azabımızı acele mi istiyorlar? Acele istedikleri azabımız yurtlarına indiğinde uyarılanların fakat inanmayanların sabahı ne kötü olur? Belirli bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Onları gör gözetle. Onlar da ileride görecekler. Rabbin yani itibar sahibi Rabbin onların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır. Gönderilen bütün elçilere selam olsun. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah içindir.